Bize yeni bir söz lazım. Bekir Ağırdırla yeni bir yol haritası denemesi. Merhabalar Bekirerdir. Merhaba efendim Günaydın. Günaydın. Sesli günaydın. Ve İstanbul Günaydın. yine Günaydın. yine. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aynen öyle, Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açıklamalar da, evet. aday açıklamaları da yapılacak. Yakın bir zamanda erken 14 Mayıs'ta mı yapılıp yapılmayacağı konuları var. İsterseniz biraz onunla e, başlayalım istersen. Ve sonrasında evet. sivil toplum Belirsizlik hazırladım. seçime dair belirsizlikler galiba şu önümüzdeki bu hafta ve gelecek hafta sonuna kadar netleşecek. E, nedir netleşecek olan? Çok muhtemel ki e, bu hafta içinde seçimin tarihi konusunda Biraz daha bir belirginlik ortaya çıkacak diye düşünüyorum. İkincisi de ona bağlı olarak da herhalde artık muhalefet aday konusunda bir karar verir de siyaset yapmaya dönerler diye e, beklenebilir. E, seçim tarihi meselesinin e, özellikle bugün e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti grubunda yapacağı konuşmada bir ipucu bekliyor kamuoyu. Ben de öyle bir hani en azından bir işaret vereceğini sanıyorum. Biliyorsunuz kamuoyu önce ya da kamuoyuna hemen deprem felaketinden daha 3-4 gün sonra Bülent Arınç'ın sözleriyle başlayan bir seçim bu gereklilikten yani felaket nedeniyle ertelenebilir mi kanaati vardı ya da tartışması vardı. Ama bu konuda sanıyorum artık iktidarın da kafası biraz daha netleşti. Yani bir evet bir yandan ertelemeyi çok isterler. Bir yandan da şu gerçek de var tabii karşımızda. Seçmenin ve ülkenin yüzde on beşini etkileyen bir, bir büyük felaket yaşanmış. Ve kaldı ki sadece yüzde on kalmadı etkisi. Bütün hepimizin, bütün ülkenin ruhunu, psikolojisini etkileyecek bir felaket yaşandı. Dolayısıyla öyle bir coğrafyada yıkımın bu kadar büyük olduğu özellikle dört ilde seçmen listelerinin nasıl düzenleneceği sandık güvenliğinin nasıl sağlanacağı gibi de gerçekten maddi zorluklar var eğer rasyonel akılcı bir ülkede ve akılcı bir siyasi kültürde akılcı siyasi aktörlerin olduğu bir ortamda konuşuyor olsaydık akılcı olanı el birliğiyle seçimi daha makul diyelim bir 3 ay veya 6 ay ertelemek olabilirdi ama bir yandan da böyle bir makulliyet içinden konuşmadığımızı hepimiz biliyoruz. İşte felakete müdahale sırasında bile nasıl e, problemlerden karşılaştığımız ya da şu anda felaketin yaralarını sarmak için bile yine kamuoyuna kapalı hangi mimari, hangi mühendislik şeyleriyle, e, projelerle yapıldığı belli olmayan, hangi fiyatlara kime nasıl verildiği de belli olmayan hemen apartman karkalları projeleri de başlamış, başlatılmış durumda vesaire. Dolayısıyla bir de üstelik olağanüstü hal yasası meselesi var. Dolayısıyla bütün bu sürecin içinde bir iktidarın bu tarzı içinde de o makul olan ertelemeyi yapmak doğru mudur? Sanmıyorum açıkçası. Dolayısıyla da mal birin birkaç tane unsur var bu kararı etkileyecek olan. Bu fiziki koşulların dışında İktidar evet bir yandan çok arzulayabilirdi bu ertelemeyi çünkü elinde hele bir de olağanüstü hal yasasının sağladığı imkanlarla baskı ortamını sürdürmek hatta daha koyultmak hatta bir siyasi alanı daha fazla daraltmak gibi de yasal bir gerekçesi ve imkanı da var kendi tarzından dötte ve bu tür imkanları kullanmayı hukuku sonuna kadar zorlamayı da çok tercih eden bir iktidar olduğunu biliyoruz. I, onu neden, bu nedenden hem de i, muhalefetin, i, çünkü biliyorsunuz seçme erteleme kararının olabilmesi için muhalefetin de i, katılımıyla mecliste bir anayasa değişikliği yapılması gerekiyor. I, muhalefet bu anayasa değişikliğine katılır mı? İşte birincisi, biraz önce sözünü ettiğim, o hal... I, yetkilerini bu hükümetin nasıl kullanacağı konusunda net bir kanaat var kamuoyunda da, muhalefet partilerinde de. E, i̇kinci bir unsur, üç dönem üçüncü dönem Tayyip Erdoğan adaylığını e, hukuki bulmadığını ilan etmiş bir muhalefetin şimdi o hukukiliğine itiraz ettiği pozisyondan geri adım atması ve bu iktidarlan ve bu cumhurbaşkanıyla uzlaşarak bir seçimi erteleyecek Yasal değişikliğe, anayasal değişikliğe evet deme ihtimali de siyaseten yok. E bir de üçüncü bir unsur var elbette. E ekonomik durum yani korun ve kuralların tümüyle kaybolduğu, döviz korunun veya diğer bütün ekonomik kararların, faiz kararları dahil bilim dışılığın hakim olduğu bir e ekonomi yönetiminin can havliyle Eylül ayından beri seçime ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. Halbuki böyle bir ertelemenin ekonomi üzerinde üreteceği basıncın döviz kurlarında ya da enflasyonda üreteceği risklerin ne olacağını ve daha riskli bir dönem başlayacağını da e, iktidar görüyor, hissediyor olabilir. O nedenle arzulasalar bile muhalefetle de uzlaşma içinde bir erteleme mümkün olmadığına göre e, çok büyük olasılıkla seçim vaktinde veya hatta 14 Mayıs'ta yapılacağını düşünüyorum ben. Burada hala iktidar zorlar mı? Yani hukuki bütün boşlukları kullanarak yine kendi iktidar kararıyla veya diyelim yüksek seçim kurulunun yapamayız biz demesi gibi bir gerekçeyle seçimi ertelemeyi zorlar mı? Evet belki zorlayabilir. Ama o zaman da artık konuştuğumuz şey muhalefetin de katılımıyla anayasa değişikliği olmadan Hukuki boşlukları ya da yorumları zorlayarak böyle bir seçime erteleme çabası sisteme doğrudan ve siyasi hatta darbe benzeri bir müdahale olacağını iktidar da biliyordur diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla bütün bu gerekçeleri alt alta koyduğum zaman fiziki gereklilikleri anlaşılır olsa da Rasyonel gerekçeleri olsa da seçimin ertelenmeyeceğini ve çok büyük ihtimalle 14 Mayıs'ta yapılma konusunda bir meclis kararı alınacağını sanıyorum. Bu hafta da ya da bugün de Tayyip Bey'in bu konuda bir açıklama yaparak muhalefete hadi seçim yasası çıkaralım demesini beklenebilir diye düşünüyorum. Peki seçimle ilgili olarak... Muhalefetin de aday belirlemesi için galiba yarından bahsediliyordu değil mi öyle bir? Evet yarın bir altılı masa toplantısı var. Biliyorsunuz hafta sonunda Kemal Bey ile Meral Hanım baş başa yine görüştüler. Çünkü burada kritik olan deprem sırasında bile hala İyi Parti'nin bir takım itirazları ya da ta Eylül ayında yapılmış bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı'nın açıklamalarını gerekçe göstermesi ya da Saraçhane süreci dediğimiz Ekrem İmamoğlu hakkındaki karar süreci de yaşananlar konusundaki sert açıklamalar hala Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında adaylık konusunda bir uzlaşma ya da bir gerginliğin ya da bir tereddütün olduğunu gösteriyordu. Ama bu ikili görüşmede ne karar verildiğini e, henüz bilmiyoruz bir yandan. E, ama en azından artık e, adaylık konuşmasının başladığını ve kamuoyuna da ilan edileceğini ama bunun biraz da bu seçim kararına bağlı olduğunu sanıyorum. Şimdi orada e, tabii ki seçim kararı kadar bir yandan da şöyle bir problemimiz var elbette. Yani e, o erteleme ya da seçim tarihine dair gerekçelerimi söylerken de söylediğim, Fiziken de bir takım problemler var. Yani nedir o problemler? İki temel problem var karşımızda. Bir, seçmen listelerinin nasıl düzenleneceği ve nasıl güncelleneceği meselesi var. Çünkü tam sayıları bilmiyor olsak da o bölgede işte 12,5 milyon civarında nüfus var. Bunların aşağı yukarı 8-8,5 milyon civarında seçmen var. Dolayısıyla bu seçmenlerin ne kadarının yer değiştirdiğini yani bir bölge içinde hani daha biraz daha yaşanabilir mahalleye mi geçti, başka illere mi göç ettiler gibi konularda sayıları henüz kamuoyu bilmiyor. muhtemelen kamu da bilmiyor zaten. Yani muhtelif sayılar var hani bir milyon kişi hareket etti, Antalya'ya gidenler var, Konya'ya gidenler var, İstanbul'a gelenler var deniyor ama gerçek sayıyı bilmiyoruz. Ama sonuçta karşımızda seçmen listelerinin sağlıklı, tereddüt doğurmayacak ya da işte kasıtlı falan Çünkü biliyorsunuz kamuoyunda da neredeyse 10 yıldan fazla bir süredir yani bu yeni adrese dayalı nüfus sistemi ve oradan çekilen seçmen kütükleri düzenlemesi yapıldığı tarihten beri yani 2011 seçimlerinden beri kamuoyunda da bu seçmen listelerinde bir hile hurda yapılıp yapılmadığı ya da manipülasyon olup olmadığı gibi bir tartışma da vardı. E şimdi bir de fiziki bir durum var. Dolayısıyla kamuoyunu da tatmin edecek, güven duyuracak, seçimlerin meşruiyeti tartışması açmayacak bir seçmen listeleri düzenleme problemi var ülkenin önünde. İkincisi de sandık güvenliği meselesi. Yani o deprem bölgelerinde, yıkılan mahallelerde sandıkları kuramayacağımıza göre o seçmenler neredeler ve sandıkları nerede olacak ve nasıl boy kullanacakları gibi siyasi ama teknik bir altyapıya dayalı problem var. Beklenir ki rasyonel olanı, yine akılcı olanı meclis seçim kararı alır iken Yüksek Seçim Kurulu'na da bu konuda talimatlarını vereceği bir seçimleri düzenlemek ya da seçmen kutularını düzenlemek konusunda bir ara yasa çıkarmalı. Bu yasa çıkarılırsa nasıl düzenleneceği çözülürse sorun olmaz. Dolayısıyla burada çeşitli yöntemleri kullanmak, icat etmek mümkün ama ülkenin bugün e-devlet kapasitesi, ülkenin teknoloji ve bilişim kapasitesi bu meseleyi teknolojik imkanları da kullanarak çözmeye el verir. Yani 3 ayda ya da 1 yılda 300 bin konut yapabilirim diyen bir ülke gerekirse 1 ayda bile de seçmen küçüklerini güvenilir bir biçimde düzenleyebilir aslında. Yeter ki siyasi irade bu konuda yöntemi belirlesin, teknolojik imkanlar hakkında yeterli bilgilenmeyi, görüş alışverişini sağlasın ve aralarında da bir uzlaşma sağlasınlar. Ama bunlar olmazsa bile yani böyle bir düzenleme yasası çıkarılmasa bile yüksek seçim kurulu meclisin seçim kararının ardından bütün bu süreci yönetebilir mi? Benim kanaatim zorluklarına karşı yönetilebilir. Çünkü elimizde iki imkan var. Birincisi biliyorsunuz Türkiye bir süreden beri yurt dışı seçmenlere oy kullandırıyoruz. Yani Münih'te Türkiye'deki seçimler için oy kullanan bir seçmenin oyunun milletvekili dağılım hesaplarına nasıl dahil olduğunu, nasıl dikkat alınacağını bilen bir ülke olarak bu modellemeden örneği yola çıkarak Yüksek Seçim Kurulu bölgeyi terk etmiş seçmenlerin illerine dair oyları nasıl değerlendirileceğine dair bir Örnek uygulamadan yola çıkarak bir yöntem tayin edebilir. Eğer meclis böyle bir karar ve yeni yöntem belirlemediyse. E, ikinci imkan ne? Sandık güvenliği ya da sandıkların nereden kurulacak meselesi. Orada da yine Yüksek Seçim Kurulu'nun örnek alabileceği bir uygulama var. Biliyorsunuz son seçimde güvenlik gerekçesiyle özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da bazı sandıklar taşımalı sandık ya da taşımalı seçme yöntemiyle farklı bir yerde kurulabildi. Ve de HDP'de ya da Kürt siyaseti de gayet organize bir biçimde o seçmenlerini taşıyarak yan ilçeye öbür mahalleye taşıyarak da oy kullanılması sağlanabildi. Dolayısıyla burada da bölgeden çıkan seçmen için bu tür bir yöntemden yola çıkarak yeni bir, bir takım uygulamalar üretilebilir. Yani Türkiye doğru olanı mecliste yeni bir düzenleme yasasıyla ama bunu yapmazlarsa bile eldeki örnek karar ve yöntemleri kullanarak ve de teknolojinin imkanlarını, bilişim teknolojilerinin imkanlarını kullanarak e-Devlet üzerinden güncellemeler yapmak ve seçmen listelerini düzenlemek mümkündür. Ben bütün bu gerekçelere baktığım zaman çok muhtemelen 14 Mayıs'ta seçim kararının bu önümüzdeki 10 gün içinde belirleneceğini düşünüyorum. Ve buna bağlı olarak da artık herhalde altılı masa siyasetle birbirleriyle çekişmekten çıkıp da artık siyaset yapmaya başlarlar diye umuyorum. Evet bir hayli artık zamanı geldi de geçiyor bile diye de düşünmek mümkün herhalde bu noktada çünkü evet. bayağı bıçağın kemiğe dayanmış olduğu eski çok, çok, zi, çok temel çok temel zihni bir sorun var malif siyasette de birinci zihni sorun bir kere Aktörle mücadele ediyorlar, Tayyip Erdoğan'la mücadele ediyorlar, meselelerle mücadele etmeyi öne koyamadılar bir türlü. Bu deprem felaketi sırasında iktidarın zaaflarını ya da kamu yönetimindeki bütün kurum ve kurallardaki yıkımın ne olduğunu deneyimledik, yaşadık. Peki buna karşılık muhalifetin bütün bunlara karşı sağlıklı yeni bir siyaset üretip üretemediğini, toplumun önüne bir umut koyup koramadığını da gördük. Yani sadece iktidar kanadının ya da kamu yönetimindeki kurum ve kurallardaki bozulmayı değil, muhalefetteki eksikliklerin ne olduğunu da yaşadık. Bir yanı bu. İki, hala muhalefet önce Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki aday meselesinde e, mesafe alması gereken zamanı hala bir türlü tamamlayamadı. Evet, Kemal Bey'in adaylığını bütün kamuoyu kabullenmiş durumda ya da Satani. Borsacıların deyimiyle bu beklenti satın alınmış durumda ama bunu noktalamak meselesini ancak biliyorsunuz. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kararlarıyla hem Kemal Bey'e yetki verdi aday belirlemek konusunda hem de Kemal Bey'in adaylığını arzuladıklarını da söylemiş oldular kurumsal açıklamalarıyla. Ama bir yandan da hala muhalefet özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasındaki Kemal Bey'in adaylığı konusundaki tereddüt giderilmiş ya da tam bir gönülden mutabakat sağlanmış olmadığı anlaşılıyor. Felaket sırasında bile iyi Parti sözcülerinin aynı tartışmayı sürdürüyor olması bile çok vahim bir hataydı bana kalırsa. Ama onlar da bundan hala vazgeçmediler. Şu son ikili görüşmede ne oldu onu bilmiyoruz. E bir yandan da hala kendi aralarındaki rekabetten çıkamadıkları gibi diğer altılı masaylan ya da Emek ve Özgürlük İttifakı adıyla bir araya gelmiş HDP'nin öncülüğündeki grupla da bir diyalog, muhalefet üzerinden ya da Cumhurbaşkanı adaylığı üzerinden bir diyalog bile oluşmuş görünmüyor henüz kamuoyunda. Dolayısıyla da hala bütün bu yaşadığımız felakete rağmen seçmenin bu çaresizliği, öfkesi ve hala bekleyişine rağmen bile muhalefette bir umudu ya da bir gelecek iddiasını toplumsallaştırabilmiş gibi görünmüyor. Onun için siyasete dönmek ve siyasi alanda siyasi aktörleri ne beklemekten başka da çaremiz yok ama sanıyorum bu 10 gün içinde artık bu konularda en azından netleşmeler başlayacak. Evet peki bir de şeyden son yazında da değindiğin gibi yeninin güçlü aktörü de sivil toplum başlığıyla yazdığın yani evet. mesele yalnızca hükümetin e, e, Sayın Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi mesele yalnızca bina yapmak değil. Hayatı, toplumun toplumsal hayatı yeniden kurmak. Bunu da ancak yerel yönetimler, sivil toplum aktörleri ve akademik dünya ile gerçekleştirebiliriz diyorsun. Yani önemli bir şey var. Yerel aktörlerin de dahil olacağı Doğayı esas alan iklim, enerji, su ve gıda krizlerini kuraklığı vesaire dikkate alan ve yerel halkın ihtiyaç ve talepleri verilerine dayalı katılımcılığa yaslanan projelere ihtiyaç var diyorsun ki bu da bence e, maçlarda da e, Beşiktaş'ın maçında da Fenerbahçe'nin maçında da görüldüğü gibi sivil toplum bir aktör olarak da kendini ortaya koyma çabası gösteriyordu. Bunun gerçekleşme şansı ne kadar olabilir? Şimdi burada gerçekleşme şansı de derken yani sivil toplumun bütün bu karar süreçlerine katılımı en azından bu iktidar döneminde mümkün olmayacağını gördük. Yani hemen geçen hafta kamuoyuna kapalı biçimde davet usulüyle bir takım ihaleler yapılmış durumda. Bir yandan o mahallelerin yeni apartman tarlalarının kurulacağı yerlerin Zemin etütleri ya da işte fay hattıyla ilişkileri bile doğru bilimsel çalışmalarla mı tespit edildi o bile belli değil. Muhtemelen son derece keyfi. Hani bir video yayınlanmıştı ya. Bir AK Parti milletvekili bir beyaz kağıda <gülüyor> şehrin planlarını çiziyordu. E böyle kararlanmalıydı. Avukat, avukat değil, belli. Evet. Şimdi ama muhalefet işte tam da buradan bu felaketin içinde yeniyi nasıl inşa edeceğini Sivil toplumla nasıl bir ilişki kurabileceğini, yani bu bilgiden ve enerjiden, çabadan, gayretten nasıl yararlanabileceğinin siyasetini üretebilirdi. Ama henüz o da yok ortada. Ama sivil toplumun geleceğimize önemli bir etkin aktör olarak katılacağı da çok açık. Siyasi aktörler bunu kabul ederler veya etmezler ama deprem de bir kez daha gösterdi ki sivil toplumun gayreti, örgütlülüğü, bilgisi çoğu kamu kurumundan ya da siyasi aktörden daha güçlü. Dolayısıyla bunun sonuçlarını özellikle toplumsal arzuda, toplumsal ihtiyaç ve taleplerin örgütlenmesinde öncelikten yaşayacağımızı sanıyorum. Ve ilk olarak da bu etkiyi seçimlerde ve seçim sonuçlarında gözleyeceğimizi ya da tanık olacağımızı sanıyorum. Neden, ne demek istiyorum? Yani sivil toplumun bu gayreti bir kere toplumun Böyle bir felaket anında bile kime yaslanabileceği, kimlere güvenebileceğine dair bir kez daha bir deneyim üretti. Bir kez daha tanıklık etmiş oldu. Dolayısıyla iktidarın ya da siyasi aktörlerin ama özellikle iktidarın, siyasi top, sivil topluma karşı olan bütün bu olumsuz tavrının ne kadar mesnetsiz, gerekçesiz ve haksız olduğu da ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlar seçmen diye baktığımız zaman insanlara, Topluma seçmen tercihlerinde etkisi olacak. Yani çok muhtemel ki iktidarına oy vereceğini düşünen insanlardaki azalma veya çoğalma başka bir şey. Ama özellikle gençlerin, özellikle bu siyasi aktörlere güvenmeyen, seçime katılmayacağım diyen veya bu siyasi aktörler, bu partiler, bu adaylarla ülkenin sorunları çözülemez gibi bir umutsuzluk içinde olan insanların iktidara karşıtlığı duygusunda... Geleceğe dair umutlanmalarında önemli bir unsur olacak sivil toplumun varlığı ve yaptıkları. Dolayısıyla AKP'ye yani örneğin anketlerde belki AK Parti'ye oy vereceğini söyleyen insanların sayılarında azalma olmayabilir bir ihtimal. Ama muhalifete oy vereceğini söyleyen insanlarda ve özellikle gençlerde bir iktidar karşıtlığında pozisyon netleşmesi karşımıza çıkabilir. O da sonuçta o hani çarpıp bölüp kararsızları dağıttık mı, seçime katılmayanları dışarıya aldık mı, hesabı yeniden yaptık mı sorularının sonunda muhalefetin ya da iktidarın kaybının daha güçlü olacağı bir tablo karşımıza çıkabilir diye bekliyorum. Ama yine de dinleyicilerimizi şunu hatırlatmak isterim. Böyle zamanlarda daha insanlar yasını tutamamışken, kayıplarının duasını, mevlidini tamamlayamamışken bile Kapılarına gidip siyasi tercih sormak ya da araştırma yapmak sağlıklı sonuçlar vermez. Ayrıca da ahlaki de çok bulmuyorum. Bu nedenden şu ortamın durulmasını beklemek lazım. Yoksa şu anda çaresizliğin ve öfkenin, kızgınlığın, yarın sabah çorba bulup bulamayacağını ya da çocuğun ilacına ulaşıp ulaşamayacağı belirsiz olan en az bir 10 milyona yakın seçmenin var olduğu bir ortamda Anket yaptık veya şu oldu, bu oldu, iktidar kaybetti ya da kaybetmiyor demenin de çok sağlıklı olmadığını sanıyorum. Onun için izleyicilerimiz bu tür haberleri biraz daha temkinli, dikkatli karşılasalar iyi olur diye düşünüyorum. Evet yani burada genel bir ahlaki temel etik meselenin hakim olduğu apaçık ortada mesela Esra Çiftçi'nin Artı gerçekten bir haberi vardı ve içinde bulunduğumuz durumun vahameti konusunda epey bir fikir veriyordu. Yani olağanüstü hal döneminde sorgusuz sualsiz görevlerinden uzaklaştırılan ve bu dönemde hayatları kararan KHK'lılara birçok yerden darbe gelirken finans sektörü de bundan geri durmadı diyor ve KHK platformları sözcüsü Münir Korkmaz'ın eşinin deprem kredisi için bankaya yaptığı başvuruya red yanıtı verilmiş. Yani evet. Korkmaz KHK'lı sağlıkçıların deprem sürecinde çalıştırılmadığını da anlatmış. Yani KHK'lı olduğu için sadece eşine deprem kredisi verilmemesi gibi bir yapıdan bahsediyoruz. Evet. Yani dolayısıyla kamu yönetiminin ne kadar partizanlığa, ne kadar keyfiliğe teslim olduğunu biliyorduk. Ama her Karşılaştığımız yeni olayda bile e, hala şaşırabiliyoruz. Yani bu kadar da olur mu e, diyebiliyoruz. En azından böyle bir felaketin ortasında bile e, veya işte e, ahbap başta olmak üzere bir takım sivil ta toplum örgütlerine ya da e, çabalara, örgütlü çabalara gösterilen tepkilere bile. Kaldı ki çok son derece insani, son derece doğaçlama gelişen e, örneğin futbol taraftarlarının tepkilerine bile kahan ve verilen tepkilerin dehşeti karşısında hepimiz hani şaşkınlıktan öte artık tam tanımı nedir, nasıl bir kelime bulabilirim, onu bile emin olamadığım şeyle karşılaşıyoruz. Ama sonuçta bütün ülke ve bütün toplum ve bütün dünya bu iktidarın oyuncaklardan bile korktuğunu gösteriyor, görüyor, izliyor. Dolayısıyla bütün bunların seçmen indinde de geleceğimiz ve hayatımız üzerinde de elbette etkisi olacak. Bunların etkisi olmayacak demek mümkün değil. Ama burada o etkinin olumlu yöne doğru yani sivil toplumun rolünün artması veya geleceği kurmak veya yeni işte Hatay'ı ya da yıkılan kentleri bile olması gerektiği gibi bilime yaslanarak, yerellerin katılımıyla tarihi de, doğayı da, geleceği de dikkat alarak kurmak meselesinde bile neyi başarıp başaramayacağımızı belirleyecek olan şey hala muhalefetteki aktörlerin ne yapacakları ve yapabilecekleri meselesi. Sorun şu ki onlar henüz bunu idrak ettiler mi? Ondan emin değiliz ve hala bu kaygılı, tereddütlü bekleyişimizi de üreten şey iktidarın yaptıkları yapacakları üzerindeki eksik bilgilerimiz ya da sonuçlarını anlamıyor olmamız değil. Muhalefetin neyi becereceği konusundaki eksik bilgilenmemiz eksik gözlemimiz Demen denebilir onun için muhalefete daha fazla odaklanacağımız bakacağımız tartışacağımız bir süreç başlayacak diye düşünüyorum evet yani son yazından son paragrafı da aktararak bitirebiliriz süreyi de dolduruyoruz yani sıkça yazdığım gibi çaresizliğe yılgınlığa inat umudu ve iddiayı inşa etme vaktidir diyorsun bireysel gayretleri birleştirmek vaktidir çoban ateşlerinden büyük bir gelecek umudu taşıyan büyük ateşi oluşturmak vaktidir diyorsun. Öylece istersen bu noktada evet. bitirebiliriz. Evet. Yani hepimizin aktif yurttaş olma vaktidir. Aktif kurumsal yurttaş olma vaktidir. Gerçekten umut için bu ülkenin, bu memleketin geleceği için daha Gayretli çabalara, daha örgütlü çabalara, daha bilime, sanata, hayallerimize yaslanan, umutlarımıza yaslanan bir çabaya ihtiyaç var. Ve bunu başarabiliriz. Ayrıca bu ülkede bunu hak ediyor diye düşünüyorum. Evet. Çok teşekkürler Bekir Erdir. Ben teşekkür ederim efendim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere.